Ondan sonra gelen ayette gene bak hep birlikte Allah'ın ipine sarılın buyuruyor. Onun iç kardeşliğe geliyor. Yani bir Müslüman ictimaileşecek. İyi ya kenap müdevi iyi diyoruz. Vela diyoruz. Velateferruku buyuruluyor. Ayrılar düşmeyin. E Bu da İbadetlerde, çünkü de cemaatle giriyoruz. Cemaatle kılınan namazlarla görüyoruz. Omre'de, Haç'ta görüyoruz. Bir misal olarak. Nasıl böyle Müslümanlar bir tek kalp haline geliyor. Genel her zaman Müslümanları böyle görmek istiyor müminler. Tek bir kalp haline gelmesi ve la teferruku ve ayrılığa düşmemesi. Çünkü bir iman kardeşliği Allah'ın bir emri. Allah'ın bu emrini zedelememek. İşte Hucurat suresinde de bunda da zedeleyen en mühim şeylerden biri kardeşini küçük görmek olduğunu Cenab-ı Hak yani ibadullahı istihkar Allah'ın kulları hakir görmek alay etmek mesela, küçük görmek Cenab-ı Hak bunda bir, bir kulunun küçültülmesini istemiyor. Ve küçültenlere karşı da Cenab-ı bir şiddetini bildiriyor. Demek ki bu da mühim bir takva alametlerinden biri din kardeşliği. Ve din kardeşliğinin en mühim zor zamanlarda din kardeşliği. Kolay kolay. Zor zamanlarda. Zor zamanda onu affedebilmek. Zor zamanda yaklaşabilmek. Zor zamanda onun problemini çözebilmek. Cenab-ı sizler Ayrıyken nasıl kalpleri tehlif ettiğini bildiriyor. tayli mutlak Cenab-ı Hak. İltica edeceğimiz yer Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bizden nasıl bir kul olmamızı istiyor? Şimdi takva olarak demek ki Cenab-ı Hak bizden itaat istiyor. Bu, bu, bu itaatin de getirdiği Müslüman olarak can vermek, ham eden bir kul, şükreden bir kul, Allah'ı unutmayan bir kul olmamızı istiyor sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten nehyeden bir cemaat bulunsun istiyor Cenab-ı Hak. Bu cemaatin bulunması farz-ı kifayet. Yani böyle bir cemaat bulunması bütün Müslümanların bir kıyamet hesabı bu. İhtiyaç ne kadar varsa toplumda bu kadar bu cemaatin artması lazım. Emri bil maruh ve nehy-i alimrün bulunabilmek için bunu yaşama zoruneti var. Çünkü yaşayacak ki bu emri bir mağruf ve nehi anil mükkere tebliğ ederken ona bir pozitif enerji verecek, bir ruhaniyet aksedecek, bir innicas olacak, bir insiba olacak. Demek ki insan bir mümin başta kendisini inşa edecek, bu bu inşa ettiği şahsiyetiyle tebliğ edecek. Çünkü insanlar Şahsiyeti taklid ederler, karakteri taklit ederler. Hiçbir karaktersiz bir insanın, şahsiyetsiz bir insan istediği kadar güzel söylenir kimse peşinden gitmez. Kimse onu ben taklid edeyim demez. Çünkü sözüyle hali tezat halindedir. Onun için sahabinin şeyi çok bereketli oldu tebliğe. Yani yaşayarak tebliğ etti. Demek bu da bir zaruri, bir takva hayatına girmek, bütün teferruatlara dikkat etmek, Ufak görülen şeylere bir süt emen bir köpeğin biri durumuna kadar dikkat. Böyle bir yürekle de tebliğ etmek emir bir mağruf benihiyalimiz. Süfyan Sebili Hazretleri var Müştehit kendisi. O diyor ki Mekke'de diyor mücavir olmaktansa diyor ben diyor Orta Asya'da diyor ezan okumayı Allah'ın din tebliğ etmeyi tercih ederim diyor. 120 bin sahibi veda hakkında, 30 bin civarda vardı, 150 binde, en fazla, Efendimizin veda hakkı senesinde. 20 bin Mekke'ye, 20 bin ya vardı ya yok. Hepsi bütün dünyayı, taa Çin'e kadar, Semerkant'a kadar, İstanbul'a kadar, Afrika'ya kadar, hep bu bir insanı kurtarmak, bir insanı hidayete getirmek. Onun için hepimizin, kendimizi inşa edelim, kendime söylüyorum baştan, emri bil maruf ve nehi-i ane-münkerde bulunan bir eğitimin içine girmemiz. Bu hepimizin bir kıyamet hesabıdır. Cenab-ı bizden böyle bir, ondan sonra işte onlar kurtuluş erenlerdir. Yani kurtuluş erenlerin bunlar olduğunu. Adi Kerim'in devamında kendilerine apaçık deliller, ayetler geliyor. Efendimiz numune, eshab Kiram numune, büyük zatlar parçalanıp ayrılığa düşenlerden gibi olmayın buyuruyor. Allah korusun en mühimde ayrılıklar. Grupların birbirini kıskanması, grupların birbirini küçük görmesi ve din kardeşliğini zedelemesi. Mevlana Hazretleri Oğlu Sultan Veled Çelebi'ye ettiği öğütlerin birinde oğlum diye En aşağıda kendini göreceksin diyor. Ayet-i de Cenab-ı Hak o kulları ki yeryüzüne tevazuyla dolaşırlar. Alçak gönülü dolaşırlar. Yani böyle bir mümin istiyor Cenab-ı Hak. Ne bir mümin kardeşine istikrar var ne her, herhangi bir mümin toplumuna istikrar var. Allah dolusu. Yani bu din kardeşini zedileyen durumlar. İşte bunlar için büyük bir azap vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu tefrikaya düşenler.